Merhaba, Greenpeace Hindistan'ın ormanları kurtarmak ve kömür madenciliğini durdurmak için başlattığı Hindistan'ı kurtar kampanyası 50 bin imzaya ulaştı. Ekim ayına kadar 100 bin imzayı hedefleyen Greenpeace Hindistan, Ekim'de ülkede yapılacak biyolojik çeşitlilik sözleşmesi 11. Taraflar Konferansı'nda bu imzaları gündeme getirmeye başlıyor. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin taraflar toplantısında dilekçeleri sunacak olan Greenpeace Hindistan, ülkenin sıcak çevre sorunlarını dile getirmek istiyor. Çin resmi medyası antibiyotik yapımında oluk yağı kullanıldığı iddiaları üzerine yetkililerin farmakoloji yani ilaç şirketlerine malzeme temin ettikleri firmaları kontrol etme uyarısında bulunduğu bildirildi. Devlet denetimleri medyanın bildirdiğine göre yetkililer üretim sırasında daha pahalı olan soya fasulyesi yağı yerine ucuz oluk yağı kullandığı iddia edilen firmaları incelemeye aldı. Oluk yağı tanımı restoranların atık şebekesinden alınıp işlemden geçirilmiş mutfak yağları için kullanılıyor. Bu yağ son dönemlerde Çin'de çeşitli gıda güvenliği skandallarına konu oldu. Son yıllardaki gıda kirlenmesi skandalları Çin kamuoyunda büyük yankı aratıyor. Hatırlarsınız 2008'de kimyasal melamin karışan bebek mamaları yüzünden en az 6 bebek ölmüş, 300 bin bebek de hastalanmıştı. Hükümetin inceleme sonuçlarını yakında açıklaması bekleniyor. Diyoruz ki biz bu mutfak yağlarını yakıt yapımında kullanmalı yoksa gıdaya karıştırmamak gerekli. Buğday uzmanları Asya'da felaketlere yol açan bir buğday mantarı hastalığının yayılmasını en aza indirmek için 1999'da Afrika'da bulunan bir bitki hastalığının gelişimini izliyor. Kaliforniya kadar bir alanda yapılan araştırmalardan elde edilen veriler değerlendiriliyor. Borla Küresel Pas Girişimi Başkan Yardımcısı Ronnie Kaufman 14 Eylül'de Pekin'de yapılan bir uzmanlar toplantısı öncesi konuşarak bu son buğday hastalığının şimdiye kadar karşılaşılanların en ciddisi olduğunu söyledi. 1999'da Uganda'da bulunan bu hastalık bitkiler üzerinde metal pası bir kırmızımsı lekeler oluşturuyor. UG99 olarak bilinen bu hastalık o zamandan bugüne kuzeyde Yemen ve İran'a, Güney Afrika'ya kadar yayıldı. Bu mantar türünün tüm buğday alanlarını yok edebileceğini ve bunun da küresel bir hal alabileceğini söyleyen Kaufman, önümüzdeki yıllarda Pakistan, Hindistan ve Çin'in yani dünyanın en büyük buğday üreticilerinin tehdit altında olduğunu kaydetti. Japonya'da geçtiğimiz yıl yaşanan Fukushima nükleer santralindeki sızıntı sonrası ülkede oluşan nükleer enerji karşıtı atmosfer hükümeti de etkiledi. Kamuoyunun tepkisine karşı nükleer santralleri tekrar hizmete sokmayan, sokmaya çalışan Yoshihiko Noda hükümetinde 2030'da nükleer enerjiden tamamen vazgeçme fikrinin ağırlık kazandığı bildirildi. İktidardaki Japonya Demokrat Partisi'nden vekil ve eski bakanlardan Satoshi Arai, 2030 fikrinin hükümette ağırlık kazandığını, bunda seçimlerin etken olduğunu düşündüğünü söyledi. Noda yönetimine erken seçim ilan etmesi için şu anda baskı yapılıyor. Kamuoyu desteği de azalan, JDP'nin artan nükleer karşıtı havadan yararlanma peşinde olduğu yorumlarında bulunuyor. Ancak hükümetin nükleer enerjiden tamamen vazgeçmesi yönündeki düşüncesini ülkenin maalesef en önde gelen şirketleri hala desteklemiyor. Fukushima'da yaşanan Çernobil düzeyindeki facianın ardından Ülkede faaliyet gösteren 50 santralin tamamı kapatılmıştı. Bu santrallerin gözden geçirilip tekrar hizmete sokulması hedefleniyordu. Hala kapalılar sadece yaz aylarında artan enerji ihtiyacını göz önünde bulundurarak ikisi tekrar hizmete sokulmuştu. Ancak ülke genelinde çok büyük nükleer karşıtı protestolara neden olmuştu bu. Halen şu anda 48 santral kapalı. Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde denetim yaptı. Santralde meydana gelen kirlilik oranı ve diğer konularda ilgili incelemelerde bulunduklarını belirten Çevre Yönetimi Şube Müdürü Hasan Toprak şu an A Termik Santrali düşük verimle çalışıyor. Yaptığımız tespitlerde kirlilik eski yoğunluğundan daha az. Yani daha önce 4 ünitenin tam yük çalışıyorken meydana getirdiği kirletme oranından daha az. E tabii ki bu normal. Ancak bu çevreyi kirletmiyor demek değil. Bununla ilgili gerekli çalışmalarımızı da yapacağız diyor. Bunun en kolay yolu artık başka hiçbir kömürlü termik santral açmamak ve Afşin Elbistan santralini de kapatırken bunu karşılamak için gerekli enerji verimli tedbirlerini almak. Çanakkale'nin Kirazlı Köyü yakınlarında işletilmek istenen altın madeni için yapılan çet toplantısı bir kez daha bölge halkının protestosuna sahne oldu. Çanakkale Belediye Başkanı Milletvekilleri Çevre Platformu temsilcisinin yanı sıra köylülerin de katıldığı toplantıda Siyanürlü Altın İşletmecisi'nin tehlikelerine dikkat çekildi. Kanada'da Alamos Gold şirketi Türkiye'de kolu olan Kuzey Biga madencilik üretimine başlamadan projede önemli değişiklikler yaptı, bölgede Ağı Dağı ve Kiraz'la altın madeni projeleri olan şirket kapasite artırımı da yapmak istiyor. Çet öncesinde konuşan Çanakkale belediye başkanı Ülgür Gökhan toplantıya Çanakkale halkının temsilen katıldığını belirterek burada siyanür kullanılacak. Bu siyanür yapılacak olan madencilik içme sularımızı kirletecek. Bu madenciliğe onay veren herkes kul hakkı yemiştir dedi. Herkese kömürsüz, siyanürsüz, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.